Sanat Kafası Hazırlayan ve Esme Madra, Ece Ekşi ve Tuğçe Altı İyi günler İyi günler konuklar İyi günler Merhaba Bugün e, programımızda küçük bir yazarlık atölyesi yapacağız. Yanımda gencecik iki yazar arkadaşım var. Yoksa yazar adayı mı demeliyim? <gülüyor> ne demeliyim? Neyse tamam yazar arkadaşlar bunlar. Kadın, Genç kadın yazarlar. <gülüyor> genç kadın yazarlar evet. E, öncelikle şunu anlatayım. E, bugün bir yazarlık atölyesi yapacağız. Bunu söyledim ama açacağım şimdi. Yazarlık atölyesi derken şöyle bir çalışma. Tabii ki bu kadar kısa bir yazarlık atölyesi olamaz. Fakat şöyle bir şey düşünüyoruz. Ee, hızlandırmak adına zihnimizdeki yaratıcılık bölümünü. Bol bol çalıştırıp değil mi? Çünkü çalışmamız gerekiyor bu konuda bence. O yüzden çok nokta evet. atışım. Evet kalpli kazak. Evet doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Ve e, bunun üzerine bir takım pratik. Çalışmalar yapacağız ve dinleyicilerimiz de çok yararlanacak bundan. Tabii ki biz bu pratik çalışmayı yaparken göreceksiniz hepiniz. Ee, öncelikle söyleyeceğiniz bir şeyler var mı başlamadan önce çalışmamıza? Yani çok iyi olacak evet. Ben çok ihtiyacım var benim öyle çalışmalara. Ee... Kalple senden başlayalım. Ee, ben şimdi biraz kendimi anlatmak istiyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. Buyurun. Ee, benim bu ilk atölyem değil. Anladığım kadarıyla sizin evet, evet, ilk atölyeniz. Evet benim ilk atölyem evet. Yaklaşık 67-68 tane filan e, yazarlık atölyesinde bulundum. Hmm. Ama e, Madrabaz Hanım yani bu. Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir atölye olduğu için çok katılmak istedim. Şöyle bir şey var değil mi? Şimdi demişsin ki sen dil önemli değil. Yani önemli olan atölyenin kendileri. Mesela Çince ya da İspanyolca olması atölyelerin önemli değil. O yüzden dünyanın her yerindeki her türlü yazarlık atölyesine takip ediyorsun. Gidebildiklerine evet. gidiyorsun. Yani dil kesinlikle bu bir önemi Çünkü yok. Çünkü yazarlıkta ha, hepsi... dil önemli değil o kadar zaten. Yani atölyelere katılmanın bununla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Evet, bu başka bir alan. Doğru, enteresan bir düşünce biçimi, çok hoş. Ee, peki siz e, Sayın Pisküllü ee, Hanım? Evet, dediği gibi benim Doğru. ilk atölyem ve e, yani ben başka dillerde de atölye çalışmalarına katılmadım daha önce. Yani sadece zaten kendim de Türkçe yazıyorum. O Türkçe yazıyorsun? Heyecanlıyım ben, evet. Bu da güzel, Hı -hı. o da güzel yani. evet. Sizin başka çalışmalarınız var ama galiba. Değişik dillerde yazıyorsunuz. Var evet. Ben çocukluğumdan beri zaten hep... E, yani bunu kendimi bildim bileli yapmak istediğim bir şeydi. Hani ailem de çok hani teşvik etti zaten. Destek hep bana oldular. ufak ufak şeyler Güzel. yazdırırlardı. O yüzden... Aile desteği evet. çok önemli. Sizde yoktu herhalde Hanım. Yani Hanım. Yani köstek olmadılar hani öyle diyeyim. Hı -hı. Ee, ama yani benim evet başka şeylere de heveslerim oldu... Ee, ...başka alanlarda da e, bir şeyler yapmaya çalıştım ama yani bilmiyorum evet çok emin değilim. Yani şimdi konuklar size bir şey söyleyeceğim. Burada yanımdasınız güzel güzel iki genç bayan, e, hanım, kadın ya da neyse. E, sizi böyle dinleyicilere deşifre etmek istemezdim fakat gerçekten kendimi tutamadım. Yani bir yazarlık atölyesine geliyorsunuz ve bilgisayarsız geliyorsunuz. Elinizde kağıt kalemler görüyorum. Evet. Vuruşmuş, kenarları kıvrılmış hatta. Seninki hadi biraz daha şey. Kara daha. kaplı bir defterli. Ben biraz geleneksel... Öyle mi? galiba. Aa, evet. Bu senin tercihin yani. Evet. Tabii. Yani ben bilemedim şimdi internet olur mu, nasıl bir ortam olur. İnternet o yüzden, mi? O yüzden hani şey olsun, garanti olsun diye defterle geldim ama... Tamam tamam. Yaptım. Yani zaten bu da böyle enteresanlık atacak şimdi çalışmamıza. Evet. Şimdi yazarlıkta yaratıcılığı hızlandırmak için bir çalışma uygulayacağız bu hafta. Size... Bir takım konular vereceğim. Hazırsınız herhalde. Hı hı. Ve o konularla ilgili kısacık zaman dilimi içinde yaratıcı beynimizi çalıştırarak eserler koyacağız ortaya. Ve burada ve hemen. Yani hep birlikte gözlem yapacağız. İlerleyişlerimizi de hep birlikte dinleyicilerimizle beraber izleyeceğiz. Ya, Şimdi. Yani yalnız bana mesela şey olur yani ben arada tıkanıyorum yazamıyormuşum a, tamam, gibi hissediyorum. Tamam onu çözeriz. Yani zaten atölyeye katılmamın hı hı. bir sebebi de buydu. Yani Tabii şimdi, Bazen önün içinden çıkamıyorum çünkü hiçbir şey yazacak bir şey bulamıyorum. Anladım. Tıkandığın noktada biz müdahale edeceğiz. Zaten bu yüzden buradayız. Bize güvenebilirsin. Tamam peki. Şimdi birinci konumuz. Hazırsınız herhalde. Hazır hissediyor olması lazım. Ben hazırım. Evet. Seni de hazır sayıyorum. Ee, i̇çinde çatışma barındıran bir roman girişi yazmanızı istiyorum. Ve e, bunu yazarken beş saniyeniz olacak. Yani e, çatışma derken nasıl bir çatışmadan bahsediyoruz? Burada bir mesela karı koca arası bir çatışma mı yoksa? Tüskülü fazla sorgulamıyoruz. Peki. E, hemen çalışmamıza başlayacağız. Çünkü bu zihni hızlandırma çalışması. Fazla sorgulama yani çalışması bir şey. Değil. Tamam. Evet. Hı -hı. Amerikan sistemi. Peki. Amerikan sistemi hızlı çalışmayı öngörüyor. Şimdi. Başlamanız için size bir saniyelik bir nefes... E, ...zamanı tanıyorum. Evet. evet hazırsanız e, içinde çalışma barındıran bir roman girişi yazmanız için başlıyoruz. Bitti. Evet. Bitti. E, Hangi az önce başlamak istersiniz okumaya? Hiç fark etmez ben başlayayım. Evet Kalpli sen başla. E, başlıyorum. Kendini bulduğu uçurum dibinde uyandığında hayallerinin içinde sürüklendiğini fark ettim. Kendi içine kaçmıştı, dış dünyayla kavgalıydı. Sanki bütün orman onu yutuyor gibiydi. Hmm. Hmm. Evet, şimdi ufak bir sorun hissediyorsun sen de değil mi? Bir roman girişi olarak... Evet, yeterlilik sınırına çok yakın ama ufak bir sorun var gibi. Yani virgülü nereye koydun? Bir virgülü şöyle Bakabilir miyiz? Uyandığından sonra bir virgül var ama hani buradaki şaşırtmayı kurguda nereye koymamız gerektiğini tam anlayamadım ben. Şimdi bir kere biçimden yola çıkacağız. Çok fazla içimize dönmeyeceğiz. İçimizdekileri ortaya çıkarmak için çaba göstermeyeceğiz. Biçimden yola çıkarak o tarafa doğru akabiliriz. Yani o virgülü sen bir önceki kelimenin önüne koy bakalım bir de öyle oku bize. Kendini bulduğu uçurum dibinde uyandığında hayallerinin içinde sürüklendiğini fark etti. Evet gerçekten değişti. Evet anlamına. fark farkla ilgili konuşalım biraz. Evet. Yani benim de virgülle ilgili bir sorunum olabilir aslında. Ben şimdi yazdım Piskürü ama henüz geçmedik daha. Tamam da pardon, bitirelim evet. bir arkadaşımkini Hı -hı. bitirelim. Yani virgülleri ben çok sevmiyorum aslında. Ünlemciyim ama. Hmm. E, Ünlem Yine buna. Evet. Orman bölümünde var. Orman bir bölümünde bir ünlem var. Evet. evet, enteresan, ilgi çekici. Orman hani böyle içine kaçmak filan çok güçlü bir metafor bence zaten. Güçlü bir metafor ama işte biçimden uzaklaşmamız gerekiyor. Virgülle olan alakamızı koparmamız gerekiyor. Çok Ünemli içeriye keza. dağılmış olabilirim evet. Evet, Biçim... ama güzel, güzel bir başlangıç. Hoş. Atölyeleri şeyaramış muhtemelen. Teşekkür ederim Madembaşan. Rica ederim. Şimdi Püsküllü Hanım'a geçelim lütfen. Yani dediğim gibi ben hani Virgül'le pek dikkat etmemiştim. Hani şimdi siz öyle deyince bilemedim. Bir de biraz kısa oldu galiba benim ama... E, e... Tamam. Önemli değil. Bir okuyalım ondan sonra üstüne konuşuruz. Tamam. Tamam. Peki. Buyurun. Arkadaşlarımı büyük bir akvaryumun içinde yaşayan yaratıklar olarak düşünmek, Virgül. E, küçükken uykuya dalmadan önce hayalini kurmayı en çok sevdiğim şeydi. Evet. Evet. Hmm... Sizden aslında ilk bakışta beklenmeyecek bir şey bu biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Evet, evet. Çünkü e, enteresan bir şey var. Mesela arkadaşlarınızla ilgili yazmışsınız. Halbuki sosyal bir insana benzemiyorsunuz. Yani evet ama hani arkadaşlar çok çeşitli olabilir diye düşündüm. Çünkü ben mesela kedimle yaşıyorum. Evet. Hani o da benim arkadaşım. Kediniz arkadaşınız. Evet. evet. E, o sizdeki virgülü e... Nere nereye alayım? Virgülü nereye koyayım? Şimdi bir saniye virgülü kafamı toparlayayım. Virgülü nereye koyacağım konusunda... Seninle birazdan konuşacağım. Evet biraz da inisiyatifle almak iyi olabilir. Evet, evet tabii çok iyi olabilir. Şimdi. İnisiyatif almak iyi diyorsunuz tamam. Evet ee, şimdi bu yaratıcı beynimizi çalıştırarak eserler koyacağız demiştim ya ortaya. Şimdi ilk eserimizi yazdık tamamladık. Hı hı. Güzel bir giriş güzel bir başlangıç oldu ve beş saniye güzel bir zaman aslında. Yani oldukça geniş bir zamanda diyebiliriz. Nernan bakıldığına bağlı olarak değişebilir. Şimdi diyorum ki, e, ikinci konumuza geçmeden önce müzik mi dinlemek isterseniz zihninizi biraz rahatlatmak için yoksa e, henüz rahatlamaya e, yakın değil mi zihniniz yani çok gerek yok mu? E, bence yazarlık için sadece zihinle olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben yaratıcılığın. Hani daha bedensel de olduğunu düşündüğüm için müzik evet. dinleyebiliriz. Evet Öyle bence mi? de müzik dinleyebiliriz. Tamam o zaman sizin için seçtiğim çok güzel bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. İyi dinleyin bu anınızı bu dakika saniyelerinizi iyi kullanın. Çünkü birazdan geri döneceğiz ve zihnimizi tekrar çalıştıracağız. Evet China Woman'dan Lovers Are Strangers dinlemek istiyoruz lütfen. sky in time, while arms keep holding tight, there's a party in full force, still the guests can't help but watch the door. Expressing your answer strangers There's nothing to discuss Hearts will be faithful While the truth is told to someone else Lovers are strangers There's nothing to discuss Hearts will be faithful While the truth is told to someone else When you look up Tell me who you really love When you look up Tell me who you really love Fall comes by surprise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 Bugün programımızda e, yazarlık atölyesi yapıyoruz ve yanımda iki gencecik kadın yazar var demiştim bunları önceden ama şarkıda biri açtıysa radyoyu diye böyle bir duyarlılık gösteriyorum şu anda. Evet yanımda e, iki genç yazarımız var ve onlarla bir takım çalışmalar yapıyoruz. Evet. Hem de pratik yani bunları hep birlikte deneyimliyoruz, sindiriyoruz, özümsüyoruz Şimdi birinci konumuz şuydu. Yani i̇çinde çatışma barındıran bir roman girişi yazmalarını istedim ben konuklarımdan ve bunu yazdılar. Başarılı denebilir. 5 ee, saniye içinde yazıyorlar çünkü zihinlerini hızlı çalıştırmak için. Şimdi bakıyorum ikisi de hazır zaten. İkinci konuyu veriyorum sizlere. Evet. Şarkıda da dinlendik. Güzel güzel dinledik. Hoş Hı -hı. oldu değil mi? Evet. Şimdi kulaklarımızı iyi açalım. Sizden kısa bir oyun yazmanızı isteyeceğim. Ve e, çok önemli olan şey e, yani bir diyalog yazacaksınız. Kadın erkek ilişkisi üzerine. Çok güzel bir konu bu. Çok evet. iyi bir konu yani. Hmm. Çok harika bir konu. Bunun üzerine e, kısa bir oyun yazacaksınız. Dört saniyeniz olacak. Gittikçe gördüğünüz gibi tempo hızlanıyor. Yani beş saniye varmıştım şimdi dört saniye veriyorum. Ve yakında kim bilir üç saniye mi vereceğim acaba diye de tabii düşünüyoruz. Evet. Ve e, önemli olan şey şu. Diyaloğu yazacaksınız. Ayrı ayrı yapacaksınız bunu fakat bu bir ortak çalışma. Nasıl? Nasıl? Hmm. Nasıl? Bunu soracağını çok iyi biliyordum seni püsküllü. Şimdi şöyle siz bunu diyaloğu yazıyorsunuz kendiniz bir kadın bir erkek bir kadın bir erkek sen de yazıyorsun aynısını. Ve sonra bittikten sonra öylece okumuyorsunuz çünkü bu bir ortak çalışma. Biriniz kadını biriniz erkeği okuyacaksınız Dikkat Ben kimi okuyayım kadınımı okuyayım erkeğimi okuyayım Çok heyecanlandım ben bu arada bu şeyle ilgili Güzel bir çalışma değil mi? Daha mi? önce hiç bir atölyede bu tarz bir şeyle karşılaşmamıştım Evet her atölye sizin için bir derinlik zaten Bir okyanus Bir okyanus bir okyanus. Ben kadınları okurum Tamam, tamam, tamam. Ben de erkekleri kadını ben seçeyim. Çok tamam. güzel Bak aranızda hemen bir ortak çalışma başladı gördünüz mü? Hissetmek önemli bu böyle uyum, şeyleri Bu uyum hissetmek çok önemli Evet, evet. Şimdi O zaman ee, ...başlıyoruz. Sorunuz yoksa eğer. ya be Benim bir sorum var. Ee, evet. Yani ben yazamayacakmışım gibi hissediyorum. Ha, işte tıkanma. İşte tıkanma geldi. <gülüyor> Kendin yapıyorsun bence bunu. Ama... Yani bilmiyorum şimdi burada böyle bir anda ya yazamayacakmış. ben yani bırakabiliriz hani. Hayır hayır şey, öyle bir şey yapmayacağız. Öyle bir şey de çözmeyeceğiz. Ben hani şimdi ortak çalışmadı olunca hani başka birisine de şey yapmak istemem. Hani ortak çalışmayı maf etmek istemiyorum. Tamam çok güzel bir örnek bu. Çok güzel bir örnek oldu bu bizim için. Ee, şöyle kalem kağıdı bırakıyorsun bir kere. Bırakıyorum. Evet bir bırak bir. Peki. Bir nefes alıyoruz. Bir sakin oluyoruz. Yazmak zorunda değilsin. Kendinin yazmak istediğinde yazmalısın. Anlatabiliyor muyum yani? Yazmak zorunda hissetme lütfen kendini. Zorlama bunun için. Tabii yani zorlamıyorum da işte evet. Tamam. Sakin bu, ol. Güzel güzel nefes al. Bu tıkanıklık al. bile seni çok aslında besleyecektir. Öyle düşünmelisin. Evet bak deneyimli hani. bir arkadaşın var Bes, yani. Besler Hı -hı. Tıkanık, Besleyecek. Besler. Güzel burada her şey ferah. Hava alıyoruz. Nefes al biraz. Şimdi daha iyisin galiba. Evet, evet. Tamam, çok iyi. O zaman yani gözleri de var oldu var? ya. Bekletmek evet. istemiyorum çünkü kimseyi. Evet, hayır, bekletmek Hiç baskı gibi değil. yok. Baskı hayır. yok. Baskı. Sakiniz, evet. rahatız. Çok tamam. rahatız. Aşırım. Şimdi, evet. Kısa bir oyun yazmanızı istiyorum sizden. Kadın erkek ilişkisi üzerine diyalog. Başlıyoruz. 4 saniyeniz var. Bitti. Buyurun. Şimdi şöyle sen kadını okuyordun sanırım kalpli sen de püsküllü erkeği evet. okuyordun. Karşılıklı okuyacaksınız birbirinizinkini görmeden bilmeden yazdınız. Tamam. Buyurun. Yalan söylediğin imkarının şiddetinden belli. Bilmiyorum. Her şey karıştı. Ben görmedim. Karnım aç yemek yiyelim mi? Tamam ya hazırım ben zaten. Sen bu kadar bunu söyleyecek kadar cesur musun? İşte bir pantolonumu giyeceğim. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir konuya değineceğiz. Çok güzel yazmışsınız, çok güzel yazmışsınız yani içinizden çıkan şey çok iyi hem de dört saniye içinde. Tamam geniş bir zaman ama yine de yani insanın kafasını toparlamak için çok kolay bir şey değil. Yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Fakat çok ciddi bir sorun var yani yazdığınız karakterleri, kendi yazdığınız karakterleri seslendirirken işin içine yeterince girmiyorsunuz. Ha karakteri Tabii ki karakteri ha, canlandırmak, hissetmek Aynen, bir oyuncu anladım. gibi. Aynı sahneye çıkan bir tiyatro oyuncusu gibi yani öyle düşünün. İyi yazabilmek için yani o karaktere bürünmemiz lazım. Bürünmeniz gerekiyor aynen öyle ama bürünmüşsünüz ben onu gördüm. Yani da var. Sorun onu seslendirirken yani çünkü yazarlık bir seslendirme sanatına da yakın bir şeydir sonuçta. Evet bu konuda bir eksiğimiz evet, olduğunu düşünüyorum. Öyle, böyle böyle deneyelim. O yüzden biz? şimdi Enisim. yenisini okuyun tekrar. Yalnız lütfen konsantre olalım şu anda tamam mı? Güzelce okuyalım onu içten gelerek yani hadi bakalım. Yalan söylediğinin, inkarının şiddetinden belli. Bilmiyorum. Her şey karıştı. Ben görmedim. Oh, karnım aceme yiyelim mi? Tamam ya, hazırım ben zaten. Sen bu kadar, bunu söyleyecek kadar cesur musun? İşte bir pantolonumu giyeceğim... Farkı herhalde hissettiniz, evet, herhalde bizim, anladınız. Yani içim yükseldi şu an. Nasıl evet. oldu? İçim dışıma çıktı. Yani Çok ben, başka olmadı mı? Evet, daha, daha uzun yazabilecekmişim gibi hissediyorum şu an. Yani diyaloğu devam ettirebilirim bu şekilde gibi geldi ben. Gördünüz mü? Havada bırakma, büyüsü. Peki şu da geldi mi size? Yani daha da yazabilirim, ne kadar güzel, ne kadar hoş. Evet, <gülüyor> Böyle ben, bir ben geldi. o açıklığı hissediyorum şu geldi, an. Geldi var yani, madrabaaz. şu an bizi bıraksan. Ne yapacaksın? Yazacaksın daha sayfalar böyle evet, öyle değil mi? Yazacağım. İşte bu derya, bu akış. Anlatabiliyor muyum? O yüzden her şeyi hissetmek, akış. seslendirmek çok önemli. Yalnız başınıza bile olsanız. Ah, evet. Şimdi, arkadaşlar bu çalışma çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi tek tek okudunuz. Ayrı şeyler yazdınız ama birlikte bir ortak bir şekilde çalışılabiliyor. Özellikle senin için. Püsküllü çok önemli oldu bu ortak çalışma. Evet, çok, evet, çok fazla hissediyorum evet, şu an. iyi çok iyi oldu. Müskürlüğü. Şimdi son konumuza geçiyorum o zaman. Hazır mısınız? Hı hı. Evet. İlerleyişimizi bundan sonra değerlendireceğiz. Sonuçta bakacağız neler olmuş. Evet, son konumuz şu. İyi dinleyelim. Çocukluk ya da ergenlikle ilgili bir anı. Anı türünde yazacağız bu sefer. Evet, evet anı türünde yazılacak bu. Bir anı girişi istiyorum sizden. Bir otobiyografik öğelerde taşıyabilecek galiba. Tabii istediğiniz gibi ama evet genellikle böyle olur tabii otobiyografik öğeler çok önemli bu konuda. Evet o zaman bir nefesimizi aldıktan sonra ben başlatıyorum süreci. Üç saniyeniz var. Başla. Ben bitirdim. Ben yazdım. Bitti benim. Çok evet. güzel ama arkadaşının konsantrasyonunu bozmuş olabilirsin. Özür dilerim. Yok, yok, Gerçi arkadaşın deneyimli değil. bir evet, kişi. Evet, ben yani ben bitirince çünkü ben az önceki tıkınıklığımdan sonra heyecanlandım. Ne kadar biraz. güzel evet. akıyor gibisin. Evet. Çok hoş bir şey. Evet, çok duru oldu suratı zaten. Ben okuyayım isterseniz ilk önce yani başlayabilirim. Ooo pisküllü biraz yükseldi hızlı bakıyorum. Hızlı gidiyor. Kolay uçuyor. burası için. hiç durdurmak niyetinde değiliz. İşte böyle bir şey bu. Atölyeler böyle şeyler. Gazla gelmek üstüne kurulu büyük atölyeler diyor Evet harika buna. şeyler bunlar. Başlıyorum buyurun. o zaman. Buyurun. Aile dostumuz Selma Hanım çok güzel elmalı kurabiyeler yapardı. Her cumartesi sabahı Arnavutköy'den Rumeli Hisarı'na kadar yürür. Tadına bayıldığımı bildiği bu kurabiyeleri kırmızı deri çantasının içindeki yıldız şeklindeki bir kutuya koyardı. Şimdi bana düşmez tabii ama. Yo yo bu konuda yorumu ben sana yaptıracaktım zaten. arkadaşının yası hakkında buyurun bir yorum bekliyoruz. Bu kadar kısa sürede bir ilerleme şu an suratımı Değil görseniz mi? görebildiğiniz için bunu yani evet. şok ben de bunu söyleyecektim diyecektim ki yani ben söylesem belki hani çok e, ben artık bu işlerin erbabı olduğum için sanki söyleyebiliyormuşum evet, gibi olacak ama bak yok. arkadaşı söyledi ne kadar güzel bir şey değil mi? ne kadar çok güzel. Çok teşekkür bir... ederim sağ Gerçekten olun. Gerçekten geliştirdin sen. Yani, bu atölye senin mi? bu hayatta çok işine yaradı. Evet kesinlikle ben de öyle Lütfen düşünüyorum. Lütfen devamını bekliyoruz. Hatta müdahale etmeyi düşünmüyorum biliyor musun ben bu yazdığına senin. Gerçekten mi ya evet. o kadar o kadar iyi bence bunu eve gidip geliştirebilirsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Şimdi tabii benim son olarak sizden de alalım. Biraz anamıza. daha dramatik olacak ama neyse. Ölümün geldiği bir gündü. Salıncakla özgürdüm. Doğanın enerjisi havada, evde bir ayin. Bir kumru kondu pencereden. Dedemin yıllarca beslediği kumrulardan bir kumru. Bence o dedemdi ve onun ardından tuttuğumuz yası izliyordu. Dokuz yaşındaki bir kızın dünyası için makuldü. Şimdi arkadaşın deneyimli olduğu için. Evet. Biraz daha uzun yazabilmiş bu süre evet, zarfında. Evet o biraz daha uzun yazabiliyor ben onu fark ettim. Ee, şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. İkinizin anıları da gerçekten anı formatında en azından buna uygun. Sizi yetenekli bulduğumu söylemem uygun olur. Yani devam etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle hiç? sizi destekliyor. Herkes destekleyecek sizi. Çünkü biliyorsunuz yaratıcılık çalışarak elde edilir. Bu Kesinlikle. yüzden... Egzersiz ee, yapmaya devam etmeliyiz. Egzersiz, sesli egzersizler, uyuyarak egzersizler, koşarak yani bedensel egzersizlerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Ve yaratıcılığı çalışarak besleyeceğiz ve onu elde edeceğiz. Evet arkadaşlar atölyemizin sonuna geldik. Pek de vaktimiz kalmadı hatta hemen hoşçakal dememiz gerekmekte. O zaman size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir e, atölye çalışması geçirdik. Yaratıcılığımızı aldık top gibi içimize yerleştirdiniz. Öyle evet. Hadi bakalım. İnşallah dinleyicilerimiz de çok zevk almıştır ve ilerlemişlerdir. Bir dahaki atölyemizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sanat kafası. Hazırlayan olanlar Esme Madra, Ece Ekşi ve Tuğçe Altı. <gülüyor>